Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba Cem ben. Açık Radyo'da Kansu Şarmanla birlikte hazırladığımız İstanbul Antispoidesi'nin yeni bir programındayız. Programa başlamadan önce küçük bir duyuru paylaşmak istiyorum. Bu hafta İstanbul Ansiklopedisi ikinci yayın dönemini tamamlamış oluyor. Açık Radyo yöneticilerinin hazırladığı yeni yayın döneminde, yani kış döneminde de sizlerle birlikte olacağız. Bu iki yayın dönemi içinde dinleyicilerimizden güzel tepkiler aldık, öneriler aldık. Pek çok insanın programımızı dikkatle takip ettiğini fark ettik ve çok mutlu olduk. O yüzden buradan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Konu gelirdi. Evet, programımıza başlayalım. Ee, bu hafta İstanbul'un e, 100 yılı aşkın süredir en önemli mekanlarından, simgelerinden olan bir yeri Haydarpaşa İstasyonu'nu konuşacağız. Konuğumuz Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yonca Kösebay Erkan. Hoş geldiniz hocam. Baş hoş bulduk. Dinleyicilerimizin pek şu hatırlayacaklardır. Haydarpaşa İstasyonu 11 yıl önce 28 Kasım 2010'da bakım çalışmaları sırasında yangın geçirmişti. Ee, önce tamirat faaliyetiyle tren seferleri durdu. Ardından restorasyon projesi hazırlığı başladı. 2014'te tamamlanan restorasyon projesi çerçevesinde tarihi binanın iç avlusunu kapatan şeffaf bir çatı örtüsü, yeraltı otoparkı ve çarşı gibi yeni işlevler de öngörülüyordu. Bu noktada sivil toplum harekete geçti. Haydarpaşa Dayanışması, Mimarlar Odası, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, onların verdiği mücadele, Kadıköy Belediyesi'nin restorasyon projesine ruhsat vermemesi sayesinde Haydarpaşa Garı'na verilen ek işlevler iptal edildi. Aslında uygun bir şekilde restore edileceği ve gar işleviyle varlığı, varlığına devam edeceği açıklandı. 2016'da başlanılan restorasyon sürecinin, 500 gün içinde tamamlanması öngörülüyordu ancak 2001, 2021 yılının neredeyse sonuna geldik. Hala e, Haydarpaşa e, garından, Haydarpaşa istasyonundan e, uzağız orayı kullanamıyoruz. Tabi bunun sebepleri var biraz bahsederiz e, lafı uzattım ama hemen değinmek gerekir. Arkeolojik kazılar da bunun sebeplerinden bir tanesi. Bugünlerde Haydarpaşa istasyonu en çok e, peronlar bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Binlerce yıllık e, arkeolojik buluntular İstanbul'un eski sakinlerinden bize kalanlarla e, anılıyor. E, Konumuza söz vermeden önce Kansu'ya döneyim. Kansu sen de bu konuyla ilgili bir şeyler eklemek ister misin? Kısacık ben de hocamıza dönmeden önce söyleyeyim. Aslında Haydarpaşa İstasyonu'nun e, kentin içinde bir ticari yapı haline dönüştürülmek istenmesi yangınla da başlamıyor, başlamıyor. 2000'li yılların başından itibaren bu ortaya çıkan bir durum hatta 2014'te pardon 2004'te Marmaray Projesi şekillenmeye başlanınca Haydarpaşa konusundaki hayallerin buranın gar binası olarak kullanılmaya devam etmesi olmadığı görülüyordu sivil toplum örgütlerinin çabasıyla bu bu hayalin önüne geçilmiş gözüküyor ancak senin de söylediğin gibi istasyonun bir türlü kendi görevine döndürlememiş olması bu noktadaki endişelerin sürmesine yol açıyor. Biz bugün Haydarpaşa İstasyonu'nun kısaca kuruluşunu ve 110 yıl boyunca kent yaşama içindeki yerini konuşacağız ama elbette biraz önce senin söylediğin güncel duruma da değineceğiz. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan konuğumuz Profesör Yonca Kösebay Erkan'a dönmek istiyorum. Hocam şöyle başlayalım diyoruz. Öncelikle Haydarpaşa İstasyonu'nun yeri nasıl seçilmiş? Dönemin modern ulaşım aracı olan demiryolu için uygun bir bölge mi? ...ilk yapılan garbin aslında bunun içine alarak neler söylersiniz? Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Haydarpaşa'yı ne kadar özlediğimizi bir kere daha anlamış olduk. Bu dönem başında öğrencilerime Haydarpaşa konusunda bir seminer veriyordum... ...ve 20 yıla uzanan bir süredir Haydarpaşa ile ilgili bir belirsizlik var... Ama karşımdaki öğrencilerin de tam 20 yaşında olduğunu düşününce onların Haydarpaşa garında hiç zaman geçirmediklerini fark ettim. Ve bu sebeple de programda bu konuya yer vermiş olduğunuzdan ötürü size teşekkür ediyorum. Sorunuza gelecek olursak Haydarpaşa'nın Paşa'nın yolu faaliyeti için kullanılmış olması 19. yüzyılın sonlarına denk geliyor. Bu alan bir e, uzun zamandır e, çayır ve bir e, has bahçe, e, bir talim alanı, Bizans döneminde de bir saray e, olarak kullanıldığı e, biliniyor. E, bunlar şu açıdan e, önemli, e, tarihin e, başlangıcından beri bu alan bir e, kamu alanı e, olarak e, kullanılmış ve e, o günden bugüne kadar da e, özellikle peyzajıyla e, var olmuş e, bir alan. Biz Demiryolu'nun Haydarpaşa'ya 1870'li yıllarda gelmesinin konuşulduğunu, 1871 yılında da ilk istasyonun yapıldığını biliyoruz. Bu yapı bir ahşap yapı. İtalyan mimar Barbarini tarafından tasarlanmış neoklasik bir yapı. ve Bu dönemde yapılan diğer istasyon binaları da ahşap aslında. Bu pek bilinen bir konu da değil. Ee, ama e, ilerleyen yıllarda e, hattın yenilenmesi, Kagir'e e, dönüşmesi e, sonrasında e, hem e, sözünü ettiğimiz ilk istasyon binasının Kagir'e döndüğünü biliyoruz hem de diğer e, güzergah üzerindeki diğer istasyonlar e, Kagir'e e, dönüyor. Buranın bir e, devlete ait bir arazi olması tercih edilmesinde çok büyük bir etken ve e, eski e, Bağdat yolu yani kara e, yolu olarak kullanılan yolun paralelinde ilerliyor e, olması da e, hem e, topografik olarak arazinin el vermesi e, hem de yine e, bu alanın devletin elinde kalan bir e, yol olmuş olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Peki e, hemen o zaman... E... Ana konumuz olan Haydarpaşa İstasyonu bugünkü Haydarpaşa İstasyonuna geçelim. E, bu istasyon nasıl yapılmış? Bu büyük binanın projesi, inşaatı, e, faaliyete geçişi nasıl gerçekleşmiş? 1871 yılında yapıldığı dönemden sonra Osmanlı eliyle yapılıyor bu ilk dönemde. Ancak işletilmesiyle ilgili bir sorunla karşılaşıldığında 1880 yılında İngiliz bir işletmeye devrediliyor. 20 yıl süreyle kullanılması, kiralanması düşünülmüş ama 1888 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanlarla geliştirmiş olduğu politik yakınlık ee, sebebiyle e, hattın Ankara'ya uzatılması e, ve daha e, Anadolu içlerine uzatılmasıyla ilgili imtiyaz Almanlara e, veriliyor. Ve e, bu sayede e, hem e, Alanda limanın inşa edildiğini, e, Haydarpaşa Limanı'nın inşa edildiğini, yenilendiğini e, görüyoruz. Hem de e, bugün kullanımda olan Haydarpaşa Garı'nın e, 1906-1908 yılların arasında e, inşa edilmiş olduğunu e, görüyoruz. Peki yapıyla ilgili bize ne bilgiler verirsiniz? İnşaat süreci nasıl yaşanmış? Kim projelendirilmiş? Bununla ilgili de küçük bir bilgi verirseniz limana geçelim isteyeceğiz. Tabii. Garın inşasıyla ilgili belki şöyle bir noktadan başlamak gerekir. Bu gar vinası aynı zamanda Anadolu-Bağdat demiryolunun başlangıç noktası ama Hicaz demiryolunun da başlangıç noktası. E, o açıdan Abdülhamid'in çok önem verdiği bir e, yapı e, olabildiğince görkemli olması e, arzu edilmiş e, ve hatta Sirkeci Garı ile karşılaştırıldığı zaman şöyle bir e, gözlem yapmak da e, mümkün. E, Haydarpaşa e, Garı Anadolu'dan gelen insanların İstanbul'u ilk gördüğü nokta. Sirkeci Garı ise Avrupa'dan gelenlerin doğuyu İstanbul'u ilk gördüğü nokta. Bu sebeple Sirkeci Garı oryantalist bir e, e, mimari ifadeye sahipken e, Haydarpaşa Garı'nın daha batı e, e, biçimlerine sahip e, neörenesans bir e, anlatımı e, olduğu söylenir. Anadolu'dan gelenlere batının yüzünün e, gösterildiği bir e, yapıdır. E, Helmut, Helmut Kuno ve Rottor adlı iki artıları e, e, Alman'ın tasarladığı bir yapı, inşaatını da çok ünlü bir inşaat firması olan Philip Holzman firması yapıyor. Bu firmaların deneyimleri daha sonra Anadolu içlerine uzatılacak hatların inşasında da kullanılmış oluyor. Limandan devam edebiliriz o zaman. Az önce bahsettiğiniz Alman Almanlar diyelim garı yaparken limanı da yapıyorlar anladığım kadarıyla değil mi? Yani liman gar bu bir kompleks oluşturuyor bir ulaşım kompleksi. O dönem için ne ifade ediyor bu kompleks? Şöyle biz aslında tabii ki Haydarpaşa gar binasını çok sembolik ve ikonik bir yapı olduğu için ilk o aklımıza geliyor hep ama liman gar binasından daha önce inşa edilmiş durumda. 1889 yılında Almanlara bu hattın imtiyazı verildiği zaman ilk önce limanı genişletmeyi düşünüyorlar. Ve 1900 ve 1903 yılları arasında liman faaliyetlerini geliştirmek üzere çok çeşitli binalar yapılıyor. Bunların var olabilmesi için de İngiliz mezarlığının önündeki alan deniz doldurularak bir liman tesisi haline dönüştürülüyor. Bunun üzerinde işte çeşitli liman için gerekli olan silo yapıları, bu siloları çalıştırmak üzere bir elektrik santrali, bunun yanı sıra gümrük binası, polis karakolu, askeri karakol, bekleme salonları gibi ek binalar inşa ediliyor. Bu inşaatları yapan da Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi. Bu şirketin mimarı İtalyan Emil Faracci diye bir mimar 1902 ile 1912 yılları arasında bu şirket için çalışıyor ve demin sözünü ettiğim yapıların mimarı kendisi. E, bu yapıların da e, oryantalist bir e, kimlikleri var. E, her biri e, çok görkemli giriş e, bölümlerine e, sahip. Soğan kubbeleri var, e, atnalı e, kemerler e, var. E, ve e, bu binaların arasında e, limanı da, özür dilerim, e, vapur iskelesini de saymak e, gerekir. E, Haydarpaşa Garı yapılmadan önce bugünkü konumda bir başka e, vapur iskelesi var. E, o da oryantalist kimliğe e, sahip. Ee, ve e, bu yapıların daha sonra 1917 yılında e, gerçekleşecek olan patlamayla e, büyük bölümünün yok olduğunu e, biliyoruz. Ama bunlar arasında günümüze ulaşanlar da e, var. E, silo yapıları, e, askeri karakol, elektrik santralinin e, olduğu bina e, o günden bugüne e, ulaşan e, yapılar Bunların arkasından sonra e, istasyonun yenilenmesi ve yetersiz kalması üzerine bugünkü e, Haydarpaşa Garı inşa ediliyor 1906-1908 yıllara. Yani o ahşap e, gar o zamana kadar diğer yapı topluluğuyla birlikte işlev görüyor ama ahşap yapı yıkılıyor ve yerine bugünkü yapı yapılıyor 1906. Peki silolar yani bugün gördüğümüz o dev buğday e, tahıl siloları e, o sözünü ettiğiniz ilk yapılan silolar mı? Evet orada sahada şu an temelde 3 büyük yapı gözüküyor. Bunlardan 2 tanesi demin sözünü ettiğim tarihi silolar. Bir tanesi 1905 yılında, diğeri 1907 yılında inşa ediliyor. Bu yapılar da çok enteresan çünkü betonarme'nin bir öncülü olan Moniye tekniği diye bir inşaat tekniğiyle yapılıyorlar ve İstanbul'daki ilk beton kullanılan yapılardan biri. Ve tekrar altını çizmek gerekir. Bu siloları çalıştırmak üzere özellikle inşa edilmiş bir elektrik santrali var. O tarihte İstanbul'da hiçbir yapıda veyahut kentsel olarak aydınlatılmada elektrik kullanılmıyor. Haliç Tersanesi'nde bir santral var. Ondan sonra ilk defa liman hizmetlerini görebilmek için böyle bir santral inşa edilmiş oluyor. Evet, hocam evet. ben e, tekrar Ana istasyon binamıza geri dönelim istiyoruz ee, e, istiyorum birazcık e, bize bu binanın mimari özelliklerinden çağdaşı yapılarla benzerlikleri ve farklılıklarından bahseder misiniz? Öncelikle belki şundan söz etmek gerekir. 19. yüzyıl bir anda çok yeni yapı türlerini gördüğümüz bir dönem. Tüm dünyada istasyonlar ilk defa yapılıyor. Bu kadar büyük olarak geniş kitlelerin bulunabildiği yapılar ilk defa karşımıza çıkıyor. O açıdan bir istasyon neye benzemelidir bir öncülü yok. Tüm dünyada da e, mevcut gelenekler içinden e, bu mimarinin çıkması gibi bir yöntem e, tercih edilmiş. O yüzden cepheleri çok görkemli, e, bezemeleri yüksek e, olarak e, tercih edilmiş. Sembolik binalar olarak e, inşa ediliyorlar bunlar. E, bizim gar e, yapımız içinde e, bu Almanların da etkisiyle Neorenesans bir yapım yapımı, e, stili tercih ediliyor böyle görkemli sepet kul bu kemerler arasından yolcuların merdivenlerden yükselerek yapıya girdiği çok geniş kagir ayakların arasından Çelik putreler üzerinde hacimli bir mekan içinde bekleme salonunu kullandıkları ama e, dairesel kulelerle köşe bölümlerinin e, vurgulanmış olduğu e, aynı zamanda e, hem neoklasik elemanları görebildiğimiz balustratlarla e, cephelerinin zenginleştirilmiş olduğunu e, görüyoruz. Burada kullanılan taşlardan da belki söz etmek gerekir. Subasman kotunda kullanılan renkli taşlar hereke dediğimiz bir taş cinsi. Üst katlarda kullanılanlar da lefke Osmaneli taşı dediğimiz sarımsı yeşilimsi bir kum taşı türü. Yani çatı kaplamasının arduvaz olması yine bizim coğrafyamızda çok sık gördüğümüz bir uygulama değil. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Haydarpaşa'yı İstanbul için eşsiz bir hem bulunduğu konum itibariyle hem de mimarisi açısından eşsiz bir konuma yerleştiriyor. Tam da bu noktada o zaman şöyle bir soru akla geliyor. Haydarpaşa 20. yüzyıl, yüzyıl boyunca İstanbul için ne ifade etmiş? Hem Osmanlı'nın son döneminde hem de erken cumhuriyette ve sonrasında neleri simgelemiş? Birazcık onlardan da bahsedip sonra daha güncel bir tartışmaya gireriz. Evet, son 20 yıla gelene kadar Türk insanının tamamının değdiği geçtiği bir yapı Haydarpaşa Garı. Hatta sizinle bu konuşmayı yapacağım için böyle aklımdan zihnimden bazı şeyleri geçirdim. Üniversiteyi okurken Grup Gündar Ken'in bir şarkısı vardı Ankara'dan Abim Geldi diye. Mesela o şarkıyı her duyduğum zaman doğrudan aklıma gelen Haydarpaşa Garı olurdu. Çünkü Haydarpaşa Garı bu kent için çok büyük bir lükstü bence. Kent merkezinden 5 dakika 10 dakika yol yürüyerek ulaştığınız bir garla Anadolu'nun çeşitli kentlerine çok kolay bir şekilde erişebiliyor idiniz Ankara'ya en kolay tren ile gidilirdi bir başka açıdan bakacak olursak Anadolu'ya yapılan Anadolu'dan İstanbul'a yapılan göçlerin tamamı Haydarpaşa'ya varmış. Deniz ilk bu noktada halkla buluşmuş. İstanbul toplumla bu noktada buluşmuş olurdu. Ee, bunun yanı sıra sosyal e, unsurlardan da bahsetmek gerekir. Ee, Haydarpaşa'daki gar lokantası yine e, toplumsal yaşamın önemli bir e, parçası. Bizim e, şiirimize, filmimize e, nakş olmuş e, İstanbul dendiği zaman ilk akla gelen e, yapılardan e, biri e, idi Haydarpaşa. Ama şu an yapıyı kullanamıyor olmaktan dolayı, e, içinde var olamamaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Hocam bir şey e, eklemek istiyorum. E, hatırlayacaksınız mutlaka. Çok magazin bir şey ama e, 1970'lerde ve 80'lerde hani biz e, daha yeni genç olduğumuz zamanlarda gazetelerde Fransız bir model vardı. Kristin Haydar adını taşıyan ve onun Haydar Paşa'nın gelini olduğu e, şeyi üzerinden e, iddiası üzerinden kadına bir ün sağlanmıştı. Fakat onun ne zaman gazeteye fotoğrafı konsa ile beraber, istasyonla beraber <gülüyor> konurdu. Yani onun e, Haydarpaşa'nın torunu, gelini gibi bir özelliği olduğunun ispatı da işte Haydarpaşa istasyonudur gibi olurdu. Bazen böyle vapurla Haydarpaşa istasyonunun önündeki o küçük e, e, liman iskele binasından geçerken orada e, yazıyı okurken hemen insanların hakkına bu e, Saçma sapan da diyebileceğimiz gazete e, şeyi, haberi e, gelirdi. Onunla da böyle bir bu eklemeyi de yapmış olayım. Sanki hani böyle bir e, 20. yüzyılın sonunda ne ifade ediyora bir küçük ek olsun. Buyurun. Önemli şahsiyetlerle olan bağlantısı söz konusu olduğu zaman tabii ki Atatürk'ün unutulmaz fotoğrafları gar merdivenlerinde hemen akla geliyor. Evet. Ee, Alman e, İmparatoru II. Wilhelm'in e, buraya yaptığı ziyaretler Bulgar kralının e, ziyareti e, Osmanlı Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kabullerinin tamamında e, Haydarpaşa bir e, arka plan görüntüsü e, olarak tüm bu fotoğraflarda e, yer e, bulmuş o açıdan çok önemli bir yapı. Ben de e, gurbet kuşlarını anmak istiyorum katkım olsun. Bir Orhan Kemal uyarlaması çok ünlü bir filmdir biliyorsunuz. Onun da sembolik en sembolik sahnesi gar merdivenlerinde İstanbul'a vardıkları sahnedir. Yanlış hatırlamıyorsam Sevda Sevda Ferda, Cüneyt Arkın, Tanju Gürsül'ün oynadığı film. Popüler kültürde epey yeri var Haydar Paşa'nın. Peki günümüze gelelim. yani Bugün Haydar Paşa'yı biz istasyon olarak kalsın istiyoruz. Çünkü bugün şu kent, bir kere bir, bunun bir işlevi de olduğu için... Sadece bu e, duygusal ve kültürel sebeplerle değil. Yani İstanbul'un ulaşım ağı için bugün Haydarpaşa ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili de sizden bilgi ve yorum alabilir miyiz biraz? Tabii ki e, Haydarpaşa'nın merkez gar olarak konumu e, tartışılmaz. E, Marmaray projesinin e, isteyerek ya da istemeyerek e, doğurduğu bir sonuç ile e, bugün... E, Haydarpaşa gar binası bypass edilmiş durumda. Orayı kullanmadan Marmara Hattı kullanılabiliyor. Ama ana hat trenlerinin özellikle bu merkez gardan hareket etmesi büyük önem taşıyor. Demin de söylediğim gibi kent merkezinde böyle bir garın oluyor olması kentliler için büyük bir konfor bundan mutlaka yararlanmak gerekir. Ama bu konforun ötesinde ulaşım planlaması açısından da GAR'ın çok büyük bir önemi var. Çünkü bizim İstanbul gibi iki kıtaya dağılmış bir coğrafyası olan bir kentte demir yoluyla deniz ulaşımını entegre bir şekilde kullanmamız çok önemli. Aynı zamanda e, afetlerle karşı karşıya e, olma ihtimalimiz e, var. Hı hı. E, bu gibi e, durumlarda da e, çeşitli e, ulaşım sistemlerini e, birbiriyle e, entegre olacak şekilde kullanmak da e, önem kazanıyor. E, bu açıdan e, İstanbul için... E, Önemi çok büyük. Zaten kullanamadığımız son 10 yıldır bunun eksikliğini de büyük oranda hissediyoruz diye düşünüyorum İstanbullular olarak. Evet hissediyoruz. Haydarpaşa'dan trene binmeyi de özledik tabii. Belki de biraz zorlanıyoruz. Peki şimdi restorasyon süreci bitmeyen bir restorasyon süreci var. En başta ben de bahsettim sizler de bahsettiniz. Bir türlü Haydarpaşa'ya kavuşamıyoruz. Nasıl bir gar binası hedefliyor bu restorasyon süreci? Bittiği zaman nasıl bir Haydarpaşa ile karşılaşacağız? Hayatımızdaki yeni yeri nasıl olacak? Biraz da bundan bahsedelim. Yani önceki projelerin olumsuzluklarını eleştirdiğiniz noktalar varsa onları da katarak yanıtlayabilirsiniz. Böyle. 2004 yılından beri Haydarpaşa alanı için geliştirilmiş çok sayıda e, proje oldu. Bunlardan e, e, mutluyuz ki kısa sürede vazgeçildi. Çok e, uygun projeler olmamıştı bunlar. E, ama e, yapının geçirdiği yangın sonrası e, restorasyona çok büyük oranda e, ihtiyaç olduğu e, aşikar. E, buna 1999 depremini de eklemek gerekir. Depremden de yapı e, önemli hasarlar e, aldı. O açıdan restorasyon çalışması çok önemli ama biz restorasyonun muhteviyatı hakkında bilgi sahibi değiliz. Burada hiç şeffaf bir paylaşım yok. Hatta yapının çeşitli koruyucu örtülerle örtülmüş olması da yoldan geçerken bile bir fikir sahibi olmamızı engelliyor. Bu açıdan yapının içinde nasıl bir çalışma yapılıyor? Bunu merak ediyorum. Ümit ediyorum ki kapsamlı bir restorasyon yapılmış olsun. Sadece makyaja yönelik cephe temizliği, iç bezemelerine yönelik bir çalışma yapılmamıştır diye ümit etmek istiyorum. Yapının gelecek günlere sağlam bir şekilde devam edebilmesi için ciddi bir hem stüktürel hem yapısal onarımdan geçmeye ihtiyacı vardı geçirdiği yangın deniz suyuyla söndürülmüş olması ve dediğim gibi deprem yapı üzerinde ciddi hasarlar bırakmıştı. Burada talebimiz vatandaş olarak bir uzman olarak da aynı zamanda bu süreçlerin daha şeffaf olarak yürütülmesi ve bu süreçlere toplumun da katkı verebilmesi, bilgi sahibi olmasının sağlanması çok önemli diye düşünüyorum. Tabii devasa bir paydar paşa. Biz onun alt bekleme salonlarını, peronlarını, gar lokantasını, meyhanesini tabiri caizse kullanıyorduk ama üst katları da demiryollarının ofisleriydi. Ama belki önümüzdeki dönemde böyle işlevlendirilmeyecek. Yani aynı zamanda bir kültür merkezi, kültürel bir yapı olarak da işlevlendirilebilir mi? Bunun günümüzde güncel kullanımlardaki karşılığı nedir? Bu konuda yorumunuzu alabilir miyim? Şöyle işlev e, değişikliği işlev e, nihayetlendiği zaman gündeme gelebilecek bir konu. Ben özellikle Haydarpaşa ile ilgili bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü yapay olarak işlevini sonlandırıp yeni bir işlev aramak e, ayrı bir konu. E, i̇şlevini e, zaten e, noktalamış, e, ömrünü bitirmiş yapılar için yeni işlev bakılması ayrı bir e, konu. Tabii ki gar yapıları, e, kamusal alanlar, e, burada çok çeşitli kültürel faaliyetler e, olmalıdır. Hep olur. Zaten Sirkeci'de de olmaktaydı, Halitler da Doğru. olmaktaydı. Doğru. Ama bu yapılar e, için... E, e, tasarlandığı işlevin dışında bir konuma itilmemesi gerekir. O yüzden herhangi bir işlevi ifade etmek istemem şu olsun, bu olsun, şu olmalıdır, bu olmalıdır değil. Orası bir gar olarak tasarlanmış. Uzun yıllar e, varlığını bu şekilde e, sürdürmüş bir e, yapı. Trenlerin yapıya gelebileceğini de e, duyuyoruz. E, bu ihtimal e, dahilinde yapının aynı işleviyle devam etmesi ama toplumla buluşması, kucaklaşması, çok çeşitli kültürel amaçlar için kullanılması e, arzu ettiğim benim aklımda olan formül böyle bir şey. Evet hepimiz orayı tekrar gar olarak görmek istiyoruz. Çünkü o bizim kentsel kolektif hafızamızda önemli bir yer ediniyor. Aynı zamanda bunu şunun için de sordum özellikle böyle her şeyi müze yapma şeyi de beni korkutuyor refleksi üstüne müze tabelası açınca sanki orası yaşayan bir yer olacak hayır tam tersi çünkü içini neyle doldurduğunuz çok önemli çoğu kez bomboş şeylerle dolduruluyor kimsenin kamunun ilgisini çekmiyor ve kaderine terk ediliyor. E, Haydar Paşa için böyle bir gelecek istemiyoruz. Haydar Paşa'mızı geri istiyoruz gibi sloganlı bir cümleyle programı kapatmak istiyorum. Ben de katılıyorum buna. E, katılıyoruz, evet. E, hocam e, çok teşekkür ediyoruz e, size. Bu, e, bu, bu hafta e, Kadir Aslı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yonca Kösebay Erkan'la birlikteydik. Haydar Paşa'yı konuştuk. Bizi dinleyenlere teşekkürler ve e, hoşçakalın diyoruz. Yeni yayın döneminde... Birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben kalın. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar. Olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.